Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Küresel Enerji Takipçisi Global Energy Monitor tarafından gerçekleştirilen yeni araştırma, küresel ölçekte planlanan doğalgaz boru hatlarındaki artışın iklim hedeflerine tehdit ettiğine ortaya koyuyor. Artan doğalgaz boru hattı projeleri aynı zamanda 485,8 milyar dolarlık atıl varlık riski yaratıyor. 2021'de devreye giren boru hatlarında COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan düşüşün ardından doğalgaz endüstrisiyle Çin, Hindistan, Rusya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki doğalgaz üretimine ağırlık veren ülkeler 2022 yılında on binlerce kilometre uzunluğunda boru hattını hayata geçirmeye yönelik planlarını sürdürüyor. Boru hattı planlarındaki bu artış Uluslararası Enerji Ajansı'nın doğalgaz tüketiminin Önümüzdeki birkaç yıl içinde zirveye ulaşması ve sonrasında fosil yakıttan hızla yenilenebilir enerjiye geçişe yönelik uyarılarına rağmen gerçekleşiyor. GEM tarafından yürütülen araştırma 2021'de dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan iptal ve gecikmelerin başka yerlerde özellikle de Asya'da yaşanan hızlı gelişmelerle dengelendiğini ve bu tehlikeli durumun Uluslararası Enerji Ajansı'nın 1,5 santigratla net sıfır emisyon senaryosuyla Uyumlu olmadığını ortaya koyuyor. Yüksek enflasyon ve özellikle gıda fiyatlarındaki artış ülkemizde tüm kesimleri etkileyen bir konu. Öte yandan 2021 yılı tüm dünyada gıdadan başlayarak tüm fiyat endekslerinde bir artışı ve dünya genelinde yayılan bir enflasyon dalgasını da tetikledi. Ülkemizde enflasyon oranı kur oynaklığı nedeniyle çok yüksek düzeyde gerçekleşmiş olsa da tüm ülkeler uzun zamandır görülmemiş enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya ve küresel gıda fiyatlarındaki artış bunun başlıca nedenleri arasında. Çeyko Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, dünya genelinde artış gösteren gıda fiyatlarının arkasında gizlenen daha büyük bir tehdide dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO, Gıda Fiyat Endeksinin 2021 yılının tamamında bütün dünyada bir önceki yıla göre %28,1 artış kaydettiğini ve ortalama 125,7 puanla son 10 yılın en yüksek seviyesine eriştiğini belirtiyor. FAO yetkililerine göre normalde yüksek fiyatların üretimi arttırması beklenirken, girdi maliyetlerinin yüksekliği devam etmekte olan küresel virüs salgını ve giderek belirsizleşen iklim koşulları 2022 yılı içinde İyimserliğe yer bırakmamaktır. diyor Mete İmer ve dünyanın karşı karşıya olduğu asıl büyük tehdidin iklim krizinin tarımsal verimlilik üzerindeki güçlü etkisi nedeniyle gıda fiyatlarındaki küresel artışın temel nedenleri arasında olduğunu söylüyor. İklim krizi gelecekte bizi bekleyen bir risk değil. Hali hazırda içinde yaşadığımız ve dünya üzerindeki hayatı etkileyen bir süreç. Kronik bir tehdit olan iklim kriziyle. Savaşımda bireylere, kamu otoritelerine, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. İklim değişikliği açlığın önemli bir nedeni. Kara toprak ve su ve enerji gıda için sürdürülemez şekilde kullanımı sıcaklıkların yükselmesine yol açıyor. Sera gazını arttırıyor. Yüksek sıcaklıklar gıda üretmek için gerekli kaynakları olumsuz etkiliyor. 2020 yılında 811 milyona yakın açlıkla karşı olan insan sayısı 2019 yılında 161 milyon kişi daha fazla. İklim krizinin gıda sistemi üzerinde yarattığı sorunları çözmek için dünya genelinde bazı öneriler geliştirmekte olduğunu dile getiren Mete İmer, elezyon kontrolü, meraların yönetimi, kuraklık ve sıcaklığa dayanıklı genetik iyileştirmeler, heterojen beslenme biçimi, azaltılmış gıda kaybı ve atığı, gıda sistemlerinin iklim değişikliğine uyum sağlaması için geliştirecek yöntemler arasında sayılabilir Pek çok ülkede pilot ölçekte geliştirilen iklime duyarlı akıllı tarım inisiyatifleri verimliliği yükseltti, salımları azalttı ve su verimliliğini ve toprak kalitesini iyileştirdi, gelirleri ve iklime dayanıklılığı arttırdı. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme, gıda sistemlerinden kaynaklanan salımların azaltılması, düşük enerji kullanımı ve kara hayvanlarından elde edilen gıdaların azaltılması dahil olmak üzere önemli fırsatlar var. Ve gıdayı üretmek, ambalajlamak ve dağıtmak için kullanılan sistemler sera gazı salımlarının üçte birini oluşturuyor. Biyolojik çeşitli kaybının da %80'ine neden oluyor. Eğer müdahale edilmezse gıda sistemlerinden kaynaklanan salımların 2050'ye kadar %40 artması bekleniyor. Gıda sistemi günümüzde dünyanın toplam enerji tüketiminin %30'unu oluşturuyor. Ve bu enerjinin büyük bölümü salımlara neden olan Fosil yakıtlardan geliyor. Gıdanın %17'si atık oluyor ve dünyadaki sere gazı salımlarının %10'u hiç kullanılmamış, yenmemiş, israf edilmiş gıdalardan kaynaklanıyor. Evet gıda krizi kapımızda. Erzurum Uzundere'de bulunan, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olduğu iddia edilen ve UNESCO tarafından dünya miras listesine de aday gösterilen Tortum şelalesi susuz kaldı. Danıştay tarafından birilenen 3,5 metreküp can suyu HES'teki tadilat ve onarım gerekçe gösterilerek kesildi. Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta görsel bir şölen sunduğu şelale bugünlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.